İyi akşamlar arkadaşlar. Allah Teala hepimize ferahlık versin sıcaktan bunalanlara. Başka dert vermesin. <gülüyor> Öyle diyelim. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ee, takip edenler biliyorlar. Biz e, tefsirde, Elmallah Hamdi Yazır'ın tefsirde Ankebut suresindeyiz. 41-45 ayetleri arasını <gülüyor> okuyacaktık. Efendim geçen hafta bu e, Kur'an-ı Kerim'de sadece burada işlenen e, Allah'ı bırakıp da başkalarını kendisine veli edinenlerin durumunu Cenab-ı Hak e, örümceğin kendisine edindiği eve benzetmişti. O, oradan biraz insan ilişkileri, dostluk e, ve işte bu dostluk içerisinde de dostluk ilişkileri içerisinde de bilhassa velayet meselesine yani e, hayatımızda bize rehberlik eden, bizi etkileyen ee, öne geçirdiğimiz işte kritik konularda hayatımızla ilgili kritik meselelerde fikrini sorduğumuz e, insanları nasıl seçeceğiz biraz bunlardan bahsetmiştik. E, bugün de 45. ayet-i kerimedeyiz efendim e, hatta 44'ten alalım e, çünkü konu 43'ün sonunda bitmişti. Efendim bu bölümde de yine Kur'an-ı Kerim'de sadece burada geçen namaz insanı kötülüklerden alıkoyar ifadesi yer alıyor 45. ayet-i kerimede. Bunu işleyeceğiz inşallah ve Ankebut suresini bu şekilde yani her sureden bir bölüm biliyorsunuz malumunuz ele alıyoruz sadece. Bu şekilde tamamladıktan sonra Elmalı Hamdi Hazır'ın tepsirinden 5. cildi şöyle bir göz atmış oluyoruz her sureden bir bölüm işlemek suretiyle. Altıncı ciltte Rum suresinden başlıyor. İnşallah Allah nasip ederse onu da bir ara vereceğiz. Bu sıcaklarda bir, bir buçuk ay kadar. Yeni dönemde inşallah Rum suresinden başlamayı planlıyoruz Allah nasip ederse. Şimdi arkadaşlar 44. ayeti kerimede Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde kendi ilahlığını, raplığını, e, yaratı, tanrı oluşunu yani e, bize anlatırken yaratıcılığını vurgular ve işte e, bilhassa müşriklerin e, tanrılık hakkında tanrılık iddia ettikleri e, varlıklara soru sorar şöyle bir soru sorar sor onlara bakalım onların tanrıları ne yaratmış diye yani yaratmak Tanrı oluşun, buradaki Tanrı kelimesinden rahatsız olmayın. Yani bir yaratıcı kudreti ifade eden bütün evrendeki ortak isim olduğu için söylüyorum. Ve aynı zamanda yeni geldikçe hep söylüyorum. Yunus'ta şiirlerinde bu ismi kullanır. Türkçe'de ilah kelimesinin karşılığıdır. Fakat bizim dilimizde maalesef işte bazı kelimelerin böyle sosyal hafızası var ve o hafızadan dolayı da biz o kelimeyi duyunca ya efendim irrite oluyoruz, rahatsız oluyoruz veyahut da işte hoşumuza gidiyor bulunduğumuz kampa göre efendim bizim toplumumuzdaki tecrübede insan bazen, bazen Allah dememek, Allah ismini ağzına almamak için bilhassa Tanrı denmesinden dolayı böyle bir tarihimizde böyle bir dönem olmuş işte ezanlar okutulmadığı dönemden dolayı Öyle bir kötü hatırası var. Yoksa yani bir sakınca yok onu kullanmakta. Onu burada belirtmiş olayım parantez içinde. Şimdi işte burada da Cenab-ı Hak kendi yaratıcılığını vurguluyor ve bize bu şekilde hem de nasıl bir yaratma ayetin metne bakalım. Halakas semavati vel arda bil hakkı Allah semava, o semavatı ve arzı, o yükseklikleri ve aşağıyı bil hakkı hak ile halk etti ee, hak ileyi nasıl yorumlamış Elmanlı Hamdi hamdliyazır boşuna değil hikmeti hak ile yarattı yani evrende yaratılmış hiçbir şey hiçbir mahluk bu kainat içerisinde kurulmuş olan düzen hatta bizim hayatta da e, efendim yaşadıklarımız bunların e, ciddi bir kısmı bizim ellerimizle yaptıklarımız yüzündendir ama o bile yani anlamsız değil sebepsiz değil ee, yaşadığımız her şeyin bir hikmeti var o hikmeti bizim ortaya çıkarmamız gerekiyor diğer varlıklardan farklı olarak diğer varlıkların böyle bir sorumluluğu yok çünkü e, bizim gibi olayların künhünü kavrayabilecek iyiyi kötüyü ayırt edebilecek ve e, ayırt ettikten sonra iyi olanı tercih edebilecek bir irade güçleri böyle bir akıl güçleri de yok böyle bir irade güçleri de yok yani bildiğimiz gördüğümüz evrendeki varlıklardan bahsediyorum çünkü bilmediğimiz neler neler vardır kim bilir. Ee, sadece insanın böyle bir kudreti var allah Teala'nın e, yaratmasıyla. Dolayısıyla e, insanoğlu evrene baktığında, yaratılışa baktığında buradaki yaratılıştaki düzen yani bizim kontrolümüzün dışında, bizim etkimizin dışında olan hadiseler, yaşananlar, yaratılıştaki e, sistem bunların hiçbirisi boşuna değil. Gelişi güzel de değil bir hak sebebi ve hikmetiyledir göğü de öyle, yeri de, yukarısı da, aşağısı da, alimi de, cahili de, hepsinin hakkı da, halıkının hakkı önünde serfuru etmektir. Yani her şey hak ile yaratıldığına göre, e, her şeyin bir hakkı var. Yaratıcının hakkı ne? Şimdi konuya giriş yapıyor Elmalı Hamdi Hazır. yaratıcı Merhum. Yaratıcının hakkı ne peki? Ee, yaratılmışların, yaratıcının önünde boyun eğmesidir, yaratıcının hakkı. Yani yaratıcının yaratılmışlar üzerindeki hakkıdır, kendisini yaratana boyun eğmesi. Neden boyun eğmesi? Yani orada bir hani bilhassa çağımızın e, popüler söylemlerine çok aykırı bir e, ifade bu yani ne demek boyun eğmek hani biz özgürüz kimsenin önünde boyun eğmeyeceğiz filan hani biliyorsunuz e, bilhassa işte ben mi seçtim yaratılmayı e, bana mı sordu hani yaratırken böyle itirazlar var e, arkadaşlar evet size sormadı zaten size sorsa e, tanrı olmaz yani onun Halik olması, Rabbül Alemin olması, Allah Teala olması zaten sana sormamayı gerektiriyor. Yani sana sorduğunda oradan şüphe duyarsın. Dolayısıyla senin bir o yaratıcıya karşı, yaratıcının iradesine karşı senin bir e, şeyin yok, pozisyonun yok. Teslimiyetten başka. Bir. İkincisi arkadaşlar burayı inşallah güzel anlatabiliyorumdur. Çünkü... E, Yaşadığımız dönemdeki bir takım itikadi sorunların, problemlerin de temelinde bu konu var, cüz'i miktarda da olsa. İkincisi söyleyeyim, yani bu evren bir yaratıcı tarafından planlanmış, yaratılmış her bir sistem içerisinde, her şey birbirine bağlı, Bunu yeri geldikçe çok söyledim, Elmalı Hamdi Yazır da ifade ediyor, merhum diyor ki, öyle bir sistem kurmuştur ki allah Teala, adeta evrende bir şey her şey içindir her şey bir şey içindir yani çok büyük bir sistem var ve o sistemden bir tane taşı yerinden oynattığınızda bütün sistem bozuluyor çünkü her şey birbiriyle ilgili korkunç bir düzen bir hani kaos gibi görünen müthiş bir kozmos, müthiş bir denge var her şeyin birbirini etkilediği karşılıklı olarak etkilediği bir denge var şimdi bu yaratılmışların içinden bir tanesisin sen yani insan cinsi Bunun içinde, bu sistemin içinde bir parçasın dolayısıyla sistemin içinde olduğun için o sistemin dışından sisteme bakma imkanın yok yani ötesini bilmiyorsun sistemin içinin çok cüz'i bir kısmını biliyorsun bunu büyük fizikçiler büyük felsefeciler hep söylüyorlar yani çok çok cüz iyi bir kısmını biliyoruz yani bırak sistemin dışını sistemin içine dair bile peki bu sistem topluca nereye doğru gidiyor onu hiç bilmiyoruz zaten yani ne bekliyor gelecekte bizi İşte yaratıcı sana haber veriyor diyor ki bu sistemi ben şöyle kurdum bunu böyle çalıştırırsam bu çalışır ve güzel devam eder bunu bozarsan işte hırslarına veya ne bileyim birazdan gelecek ibadetlerini ihmal edersen vesaire mesela ben acizane arkadaşlar yani böyle düşünüyorum da ben de duanıza muhtacım. Bazen kendi hayatımda gördüğüm eksiklikler için de insanoğlunun çok hoşuna gider. Ben de sizi suçluyorum. Diyorum ki yeterince dua etmiyor insanlar bana herhalde diyorum. Bu tabii şakaydı. Aman ilk defa dinleyenler olabilir aranızda. Böyle şakalarım var. Bazen ciddi e, zannediliyor. E, şimdi arkadaşlar e, ben ibadetlerin, varoluşun e, hassas dengelerini ayarlamada çok etkili bir rolü olduğunu düşünüyorum. Yoksa yani bu kadar e, bize bütün evreni ve varoluşu anlatmak için ve son kez bir daha vahiy gelmeyecek yani. Kıyamete kadar son kez bize anlatmak için gönderilmiş bir kitapta bu kadar çok, yüzlerce ayette neden namazdan bahsediliyor yani? Neden? Çok merkezi bir rolü olduğunu düşünüyorum ben. Kainatın işleyişinde. Yani sadece uhrevi boyutta, manevi boyutta, metafizik boyutta değil, melekut alemiyle ilişkilerimiz açısından değil. Ama bir delilim yok. His his bu yani. Diyorum ki o kadar esaslı bir yeri var ki bizim kıldığımız namazın. Bende şöyle bir his oluşuyor yani ayetleri, hadisleri okuduğum zaman konuyla ilgili. Efendim diyorum ki biz bu dünyaya namaz kılmak için geldik. Diğer her şey yani evlenmemiz, çoğalmamız, işte geçineceğiz, işte bir mesleğimizin olması, sağlığımıza dikkat etmemiz, beslenmemiz, barınmamız bunların hepsi namazı devam ettirebilelim diye. Yani namaz yeryüzünde sürsün diye adeta. Bu kadar merkezi bir yeri olduğu hissine kapılıyorum yani nasıl anlatıldığına baktığımda. Hemen hemen her konu Kur'an-ı Kerim'de yani çok okuyanlarınız bilirler yani açın şöyle acaba namazın geçmediği bir, böyle bir iki sayfa var mı karşılıklı yani herhangi bir yeri açtığınızda namazın geçmediği bir, bir iki sayfa var mı acaba yani zikrin duanın çünkü namazın kapsamına onlar da giriyor. Efendim işte e, göğü, yeri, yukarısını, aşağısını, alimi, cahili hepsini hak ile yarattı. Neyi ne kadar gerekiyorsa hepsi lazım. Mesela burada şey de var. E, i̇şte ırkçılığın temeline kibrit suyu döken bir yaklaşım bu. Yani Allah hangi ırktan, hangi cinsten, hangi efendim mesela özürlüleri anne karnındayken yok ediyor şimdi e, insanlar ya özürlü de gerekiyor yani özürlünün de olması gerekiyor onun da bizi tekamül ettirecek tarafları var bizi bir yerden alıp bir yere getirecek tarafları var e, toplum ve insanlık olarak e, belki onlar hürmetine bir takım merhametlere mazhar olacağız onlara e, güzel davranacağız ve onlar sayesinde belki rızıklanacağız belki yağmurlar yağmaya devam edecek yani sizler ee, i̇çinizde muhakkak muhakkak çünkü gelen mesajlardan anlıyorum benden çok çok daha bilgili dünyayı çok daha iyi bilen çok iyi eğitimli insanlar var ee, efendim aranızda yani siz e, dünyanın gidişatını okuduğunuzda in, in, yapılan çalışmaları okuduğunuzda işte iklim üzerine çevre meseleleri üzerine çalışmaları okuduğunuzda hani dehşete kapılmıyor musunuz peki nasıl olacak yani torunlarımız içecek su bulabilecekler mi acaba? diye düşünüyoruz sonra diyoruz ki ya bilmediğimiz bir sistem var yani ee, hani bu şey anlamda değil ya Allah'a bırak falan hani tedbir alma anlamında değil tabii ama ben o metafizik e, şartlara riayet ettiğimizde yani Allah Teala'nın bizden istediği merhameti şefkati bütün yaratılmışlara işte özürlüsüne mağduruna cahiline e, kabasa basına, yani şu sosyal medyada birbirimize gösterdiğimiz tahammülsüzlüklere baktığım zaman da üzülüyorum. Arkadaşlar, e, her tür insana, her tür varlığa, sadece insana değil, bütün varlıklara, karıncalara, işte Süleyman Aleyhisselam'ı daha yeni okuduk değil mi? Kuşlara, hepsine dikkat kesilerek yani, rüzgara dikkat dikkat kesilerek, yağmura dikkat kesilerek, her biri için şükrederek, efendim o, o sistemi... Ee, bizim o merhametimizin o şefkatimizin belki de sürdürecek kapıları açacağını e, düşünüyorum ve namazın da burada çok merkezi bir rolü olduğu hissine kapılıyorum burası çok önemli yani his bu hisse kapılıyorum ee, Kur'an-ı Kerim'i şöyle gerçekten tarafsız bir gözle böyle gerçekten öğrenmek için hani ne diyor Allah bize Rabbimiz ne diyor yaratanın sözleri Hani bize ne diyor diye baktığımızda namazın ne kadar esaslı bir yer teşkil ettiğini Efendimizin bütün hayatında, bütün hayatında yani işte savaşlar var, korkular var, işkenceler var, takipler var, ferahlık zamanları var, sevinç zamanları var, hiçbir zaman, hiçbir zaman aksatmadığı bir ibadet ve yeryüzünde bana en sevimli şey diye tarif ettiği bir ibadet nasıl oluyor da bugün bizler, bizler nazarında bir yüke dönüşüyor arkadaşlar o, diyeceksiniz ki hocam olur mu ne diyorsunuz diyeceksiniz e, günlük hayatta kullandığımız dil bizim zihniyetimizi ele veriyor bakın mesela biz ne diyoruz namazla ilgili arkadaşlar e, diyelim oturuyoruz şimdi mesela bir grup arkadaş oturuyor olsun efendim veya bir aile meclisi e, ikindi okundu biliyorsunuz mesela şöyle dese birisi ya namazı kılalım da rahat rahat oturalım. Hadi namazı kılalım da rahat rahat oturalım. Bakın namaz aradan çıkarılması gereken bir şeydir bu cümlede. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise namaz vakti girdiği zaman Bilal'e Habeşiye diyor ki e, çok etkileniyorum bundan arkadaşlar. İrih ya ya Bilal diyor. Yani ezan oku ey Bilal hadi namaza duralım demiyor. Bizi rahatlat ya Bilal diyor. Yani Efendimiz Hani dünyaya ara verelim de, namaza duralım da rahatlayalım diyor. Biz de namazı kılalım, çıkaralım aradan da rahat rahat oturalım. <gülüyor> hani dünyalıkla rahatlayalım, yiyip içerek işte rahatlayalım e, demiş oluyoruz arkadaşlar. E, dünyadan en sevdiği şeyi namaz olarak tarif ediyor Efendimiz biliyorsunuz bir hadis-i şerifinde. İşte oraya doğru gidiyoruz. E, serfuru etmek bu demek yani senin yaratanın çünkü o sistemi o biliyor o nizamı o biliyor o nizamın nasıl yürüyeceğini onun şartlarını, sebep sonuç ilişkilerini her şeyi o tesis etmiş o takdir etmiş ölçüyü, mizanı o koymuş Rahman suresinde ifade edildiği gibi bütün kritik e, tetiklemelerin kurucusu o onların hepsini kuran o sistemi kuran o ve diyor ki namaz kılacaksın ve namaz kötülükleri engeller diyor biz de diyoruz ki hadi ya neresi engeller ayet böyle söylüyor ama işte bak falancaya namaz kılıyor da her şeyde yapıyor yani hiç de engellememiş diyoruz o ayeti girmeye giriş sadedinde Elmalı'nda yazarınız bu sözü yani Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı her şeyin bir hakkı var bu yaratılmış sistemde. Peki Allah'ın hakkı ne? Yaratıcının hakkı ne? Yaratıcının hakkı da nasıl ki yani sen köpeğin hakkını, karıncanın hakkını, kuşların hakkını ki öyle olmalıdır. Düşünüyorsun, düşünmeliyiz. Peki yaratıcının hakkı senin üzerinde? Onun hiç mi hakkı yok yani? Onun hakkı da e, onun önünde serfuruh etmek, boyun eğmek. Yani ondan gelen bilgiye amenna demek arkadaşlar? Şimdi burada bir hatırlatma daha yapayım. Ömrüm bu hatırlatmayı yapmakla geçti. Fakat ne kadar tekrarlansa yeridir hem bizi mutedil bir çizgide tutması açısından hem de içimizde söylenen her sözü çok ciddiye alanlar var biliyorum. Efendim kendimden biliyorum. Böyle bazen bir hocayı dinler veya bir yazarı okur, söylediklerini ciddiye alır ve hayatımı ona göre böyle çizerdim. Sonra o insanın özel hayatını tanıdığımda Allah Allah ya bize böyle anlatmış ama kendisi bambaşka yaşamış diye bir hayal kırıklığına uğrardım. Ciddiye alanlar var yani aramızda okunanları, söylenen, dinlenenleri. Dolayısıyla bunu ciddiye alıp işte tamam yaratıcının hakkı ona boyun eğmek ve ben boyun eğmiyorum o halde yani her konuda en azından boyun eğmiyorum. Eksik olduğum yerler var o zaman bitti benim işim yani. Ben hani düşünsene isyankarım yani. Günah işlemek o demek. Uyumamak demek gelen e, efendim talebe. E, burada arkadaşlar boyun eğmenin itikadi bir boyun eğme olduğunu bilelim yani. E, tabii ki ameli açıdan boyun eğmek bizi e, muahezeden kurtarır. Hesap vermekten kurtarır. Yani hem inanıyoruz hem de o inandığımız gibi yaşıyorsak evvelallah yani niyetlerimizde halise bunların hepsinin ölçüsünü Allah bilir. Kimse kimseninkini bilemez. İnsan kendisinin de bilemez. Kurtulursun. Peki inanıyorsun. Amen ne diyorsun Rabbim söylemişse doğrudur diyorsun elbette doğru olan budur biz yanlış yapıyoruz diyorsun ama ortada böyle çok ciddi hani görünür bir değişiklik yok hayatında bu kişi serfuru etmiş midir arkadaşlar e, etmiştir eksiklikleriyle beraber çünkü iman etmiştir en yüce sözün Allah'ın sözü olduğunu kabul etmiştir İtiraf etmiştir, eksikliğin kendisinde olduğunu kabul ve itiraf etmiştir. Bu hiçbir zaman bir firavun gibi, bir nemrut gibi, işte Mekke müşrikleri gibi, Ebu Cehil gibi bir başkaldırı değildir. Bir efendim karşı koyuş değildir allah Teala'dan gelene. Onu da belirtmiş olalım ama tabii hesabını verecek. Yani hepimiz eksikliklerimizin hesabını vereceğiz. Bu dünyada da veriyoruz zaten. <gülüyor> Şüphesiz bunda müminler için elbette bir ayet var, bir alamet, bir işaret var. İlmin kıymetini, hakkın ehemmiyetini, haktan madasının hiçliğini ve binaenaleyh Allah'ın masivasından yani Allah'ı bırakıp Allah'ın dışından veli ittihaz etmenin, veli işte size hayatınızda öncülük eden dost demekti. Böyle veliler edinmenin, onlara tutunmanın, o ittihazı tutunma diye tercüme etmişti Elmalı Hamdiyazır. Çok hoşuma gitti benim de. Efendim o dostlara tutunmanın çürüklüğünü ve bin netice müminlerin muvaffak olacaklarını ispat eden bir ayettir. Bu ayet diyor 44. ayet için. 45. ayet bu bağlantıyı yaptı zaten merhum. Utluma uhiye ileyke minel kitab Allah yeri ve göğü hak ile yarattığı Bunda büyük işaretler var, alametler var, inananlar için. O halde sen ne yapacaksın? Utluma uhiye ileyke minel kitap. sen sana vahyolunan kitabı tilavet eyle, oku. Tilavet arkadaşlar böyle üzerinde düşüne düşüne ağır ağır okumak demektir. Yani makamla böyle e, efendim, tane tane okumaktır. ...virt ederek devam üzere... ...tekrar tekrar güzel güzel oku... ...yani Kur'an-ı Kerim'i hep söylüyoruz... E, ...Kur'an-ı Kerim'i okumak... ...hayatımızın günlük... ...günlük hayatımızın, günlük programımızın... ...bir parçası olmalıdır... ...velev bir ayet olsun... ...Kur'an-ı Kerim'den her gün mutlaka açılıp okunmalıdır... ...efendim... E, ...İslam'ın vizyonu kitabının... ...müellifi William Çitik... E, ...Müslüman bir zat... ...kendisi... Efendim ee, daha önce de bahsettim bu kitaptan e, çok güzel bir kitap şöyle derli toplu İslam'ı biraz da manevi boyutuyla anlatan efendim kendisi New York State Üniversitesi'nde ders metni olarak okutuyormuş bu kitabı İsl seçmeli İslam dersinin hocasıymış e, bildiğiniz meşhur Cibril hadisinin şerhi diyebiliriz yani bu kitaba Cibril hadisinin ekseni almış kitabın eksenini almış o çerçevede İslam'ı işte e, inanç boyutuyla amel boyutuyla ve ihsan boyutuyla e, anlatıyor orada Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ilgili bir şey söylüyor benim çok e, hoşuma gitti diyor ki Kur'an-ı Kerim'e en etkili okuma biçimi her gün rastgele bir yer okumaktır diyor. daha evvel de söyledim bunu ama ben işte bazen böyle tekrara kaçıyorum e, bu süreyi dolduracağım sonuçta bir şeyle öyle değil mi ya da hep şöyle teselli ediyorum kendimi işte her seferinde ilk defa duyan vardır Allah o duysun diye bana söyletmiştir tekrar ettirmiştir diyorum bir başka teselli Kur'an-ı Kerim'de de epey tekrarlar var tekrar eğitimin çok önemli bir parçasıdır insanın ikna olma süreci tekrarlarla tamamlanır diye düşünüyorum vesaire efendim o yüzden de çok hani çok rahatsız olmuyorum öyle diyelim tabi her cümlenin çok otantik olmasını ben de isterdim ama e, bu kadar çok konuşursanız o olmuyor olmuyor maalesef e, rastgele bir yer okumaktır her gün diyor Kur'an-ı Kerim'den en ideal okuma biçimi ben onu düşündüm rastgele bir yer okumak ne demek yani böyle açıp tefe ül yaparlar e, eskiden de yapılırdı e, şimdi de yapanlar var şimdi bakalım ne, bugün ne çıkacak falan diye böyle rastgele bir yer açıp okumak mı e, ben şunu anladım o çünkü tercüme dinsinden okuduğum için kitabı Tercümelerin metni tam yansıtabildiğini, hele de böyle alanın dışında birisi tercüme etmişse çok eksik olabildiğini düşünüyorum. Ee, rastgele bir yer okumak demek arkadaşlar. Şimdi bugün 24 Temmuz mu? Tarihleri de karıştırdık. 24 Temmuz diyelim. Ee, ben mesela farz edelim Ramazan ayında mukabelede işte hatmin bittikten sonra Ramazan bayramında veya işte Ramazan 27. günü her neyse yeni bir hatvi şerife başladım farz edelim. Ve ondan okuyorum. Şimdi geldim geldim diyelim ki bugün de 27. cüzdeyim. Şimdi 27. cüzü 24 Temmuz'da okuyacağımı ben planlamış mıydım önceden? Hayır işte bu rastgele okumak demektir. Yani ben bugün açıyorum kaldığım yeri 27. cüze gelmişim kaldığım yerden devam ediyorum ve bugün yaşadığım olaylarla ilgili orada bana mesajlar olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bu Kur'an-ı Kerim'in çok mucizevi bir yönüdür. Bana sorarsanız, sistematik bir kitap olmayışının, yani bütün konuların iç içe geçmiş olmasının hikmetlerinden bir tanesi de budur. Bugün bizim anladığımız manada sistematik bir kitap olsaydı Kur'an-ı Kerim. Kim müsteşrikler bu açıdan Kur'an'ı çok eleştirmişlerdir, karman çorman, düzensiz bir kitap diye. E, sistematik bir kitap olsaydı, siz mesela aylarca sadece namaz konusuyla ilgili ayetleri okuyor olacaktınız. Yani diyelim ki sayfa 25'le Yüz arasında namazdan bahsediliyor faraza. Düşünün işte kaç ay sürecekse o kadar yeri okumanız hep namaz, namaz, namaz, namaz. Ama o sırada bir sürü şeyler oluyor hayatımızda. Yani hayat nasıl organik, canlı, iç içe geçmiş, son derece kompleks bir sistemse Kur'an-ı Kerim'de bir hayat kitabı olarak arkadaşlar bir arada bahsediyor bütün konulardan. Savaşla, nefis terbiyesi, nefis terbiyesiyle oruç, oruçla cihat, cihatla hac. Efendim hacca anlatırken, e, zikir, zikirden bahsederken Allah sevgisi. Her şey hepsini iç içe bahsediyor. Çünkü bunlar birbiriyle alakalı bir örüntüyü bize anlatıyor. E, bu şuna benziyor. Mesela yani inşallah benzetmem doğrudur. Diyelim ki bir nefroloji uzmanı, doktor. Ben sadece böbrekten anlarım. Benim yaptığım tedavi karaciğeri hasar veriyormuş. Ben onu bilemem. Karaciğeri bilmiyorum. Diyebilir mi yani? Nasıl diyemezse tamam sen nefroloji uzmanı olabilirsin ama karaciğeri de bileceksin. Bağırsak boşaltım sisteminde de bileceksin. Dolaşım sisteminde de bileceksin. İşte beyni de bileceksin. Yani bütün eklemlerimi de bileceksin. Ya yani ne yaptığını senin uyguladığın o tedavinin benim vücudumun diğer taraflarına ne yaptığını bileceksin. Sistemi bilmeden o sistemin içinde bir parçayı onaramazsın. İşte bunun gibi Kur'an-ı Kerim de hayatın tamamını içerdiği için siz onu kaldığınız yerden yarım sayfa bile okusanız bugün bir bakacaksınız ki bugün yaşadığınıza yönelik kaç tane orada size mesaj var. O yüzden de Kur'an-ı Kerim'i kendine virt edinerek devam üzere, tilavet devam üzere tekrar tekrar güzel güzel oku. Yani şimdi o örümcek örneğinin akabinde geldi ya bu konu. O örümcek kafalı kafirlerin fitnelerine gam yeme de, onlara karşı olmazsa kendi aleminde, yani yüzlerine karşı yapamıyorsan hiç olmazsa kendi dünyanda bu Kur'an'ı güzel güzel oku, zikrolunan peygamberlerin ve ümmetlerin halleriyle Allah'ın ayetini düşün, ayetlerini düşün onun için. Utlu aleyhim buyrulmamış, onlara oku denmemiş mutlak olarak utlu oku buyurulmuştur. Yani şuna buna değil oku sen oku yani. Tek başınayken de başkaları varken de onlara duyurmak için de yani tebliğ anlamında. Ve eqm salah. Şimdi bir defa arkadaşlar Kur'an okumakla namaz arasındaki ilişkiyi bir düşünün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin okuduğu Kur'anlar içerisinde sevabı en yüksek olanın namazda kıraatta okuduğu Kur'an olduğunu söylüyor ve cemaatle namaz kılmanın Kur'an'a vukufiyet açısından e, tabi bilhassa o dönemi düşünelim hani hepsi anlıyorlar ne okuduklarını Kur'an'a vukufiyet açısından da büyük bir payı var yani günde beş kere bölümler okunuyor. Sesli, sesli namazları sayalım. Üç kere en az. Ve dinliyorsunuz onları. Onun dışında Kur'an işte geceleri okunuyor. Nafile namazlar var, sünnet namazlar var. Onlar da okuyorsunuz. Bu yüzden ben şimdi detaylara girmeyeyim. Size bir tavsiyede bulunacağım arkadaşlar. Bir samimi bir dindarın, samimi dindarı kişi kendisi bilir. Herkes kendisi bilir. Ben samimi bir dindar mıyım? Benden başkası bilemez arkadaşlar. Herkes kendisini bilir. Şimdi siz burada kaç kişisiniz? İşte 1400 küsur kişi. 1400 küsur kişi kendine sorsun. Ben samimi bir dindar mıyım? Peki dindarsın. Yani samimisin ve dindarsın. O zaman kardeşim neden 20 yıldır, 10 yıldır, 30 yıldır sadece namaz sureleri diye isimlendirdiğimiz Öyle bir isimlendirme yok. Onu biz yaptık sonradan. 10 ee, tane sureyle namaz kılıyorsun. Veya 3 tane, 5 tane sureyle sadece namaz kılıyorsun. Neden Kur'an-ı Kerim'den e, her geçen ay, her geçen gün bir yeni ezberin olmuyor? E, bunu hararetle teşvik ediyorum size, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Benim tüm e, çok evvelce artık, çok evvelce diyelim bir beş sene, beş altı sene evvel e, tefsir ve hadis okuduğumuz beraber bir e, dost grubumuz vardı. Ben orada bunun üzerinde o kadar ısrarlı durdum ki arkadaşlar Kur'an-ı Kerim okumayı hiç bilmeyen, hiç bilmiyor yani Elif'i tanımıyorlar e, vardı içlerinde. Onlardan şu anda bana böyle haberler geliyor. İşte hocam Tetih Suresini ezberledim, hocam Amme Cüz'ünü ezberledim falan diye. Ve düşünebiliyor musunuz yani? Amme cüzünü ezberliyor ve o cüzle namaz kılıyor. E, ama beş sene önce Kur'an okumayı bile bilmiyordu. Onun için arkadaşlar e, dindarların Kur'an-ı Kerimle ile mesaisinin bu kadar düşük olması akıl alır gibi değildir. Nasıl bir dindarlık bu? Yani bizim dindarlılığımız bu. Ee, tabii yine herkes kendisi bilir çok da böyle obsesyonlara düşmeden din, e, inancınızdan şüphe etmeden efendim kendi kendimizi biraz sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum ee, düşünebiliyor musunuz arkadaşlar yeryüzünde yeryüzünde bütün insanlar deseler ki hani hadi diyelim ki vahiy ürünü olduğunu kabul etmiyorlar yani otantik dinin e, dininin çıktığı kaynaktan bugüne kadar hiç bozulmamış otantik bir din kitabı olarak ne var diye baksalar arkadaşlar sadece Kur'an-ı Kerim var. Bir tek kitap var Kur'an-ı Kerim. Ne Budistlerin, ne Hinduların, ne Hristiyanların ne Yahudilerin, ne başka inanç sahiplerinin hiçbirinin elinde kadim dinlerden yani uydurma dinlerden olsun fark etmez bugüne kadar İnsan eli değmeden gelmiş, varyantları olmayan, tek bir nüsa, dünyanın her yerinde tek bir nüsa olan başka bir kitap yok arkadaşlar. O yüzden bir hatıram var, detaylarına girmeyeceğim. Bir Fransız gazeteci hanımla bir görüşmemiz olmuştu. Orada ona da aynısını söyledim. Yani bunu reforme etmeyi düşünmüyor musunuz? Hani bu çok artık uygulanamaz bir kitap falan dedi. Dedim ki biz reforme etmeye kalksak bunu sizin bize engel olmanız gerekir. Yani biz Müslümanlar desek ki bu kitabı biz reforme etmek istiyoruz. Sizin bize engel olmanız gerekir. Çünkü insanlığın elinde kaynağından çıktığı gibi bugüne kadar gelen tek metin. Tek metin. İnsanlığın mirası yani. Hani nasıl ki mesela işte Mısır hükümeti dese ki piramitleri yıkacağım AVM yapacağım buraya dese yani çok yer işgal ediyor ölü yatırım ben öyle diyorum piramitler için ölü yatırım diyorum efem dese nasıl bütün dünya karşı çıkarsa arkadaşlar çünkü insanlığın ortak mirası değil mi sayılıyor bazı eserler işte bu Kur'an-ı Kerim'de böyle böyle bir müthiş bir zenginliğin yanı başındayız arkadaşlar elimizin altında yani büyük bir zenginlik sana hayatı anlatacak, hayatın anlamını anlatacak, düzeni anlatacak, yaratılışı anlatacak, ölümü anlatacak, ölümden sonrasını anlatacak. Yani aklına ne geliyorsa, neyi öğrenmek istiyorsan, Adem'den bugüne kadar önemli dönemeçleri anlatacak, prototipleri anlatacak, yeryüzündeki prototipler insan tiplerini anlatacak, sana insanları tanıtacak. Mesela Kur'an-ı Kerim'de uzak durulması gereken insan tipleri diye benim bir çalışmam vardı. Küçük bir araştırma yapmıştım kendi çapımda. Yani öyle bir müthiş bir harita veriyor ki allah Teala. Şunlardan, şunlardan, şunlardan, bunları yapanlardan uzak dur diyor. Küs demiyor, darıl demiyor. Onlarla görüşme, ticaret yapma demiyor. Önüne geçirme diyor. İtaat etme diyor. Yani medeni ilişkilerin hepsi devam eder. Ama senin hayatında onların etkin olmasına izin verme diyor. Bakın nasıl bir daha hayatın başındayken nasıl bir şey kolaylık sunuyor sana. Yani deneme yanılmaya, ihanete uğramaya, ne bileyim işte çok kazıklar yemeye gerek kalmadan. Bu ve benzeri sayısız, sayısız bir zenginliğin olduğu bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Ama milletin artıkları çerçöple besleniyoruz ondan ne kastettiğimi siz tahmin edersiniz. İşte bu kaynakta bize diyor ki Kur'an'la namaz arasındaki ilişkiye dikkatinizi çektim. Eee sana yolunu oku gece gündüz işte yalnız başınayken başkalarına karşı fark etmez ince ince derin derin düşünerek tane tane oku ve akımız sala ve namazı kıl. Kur'an'la namaz arasında hatta birbirinin yerine bile kullanıldığını görebilirsiniz Kur'an Kur'an Kerim'de. Ve namazı devam üzere kıl. Buradaki akim de arkadaşlar ikametten geliyor. Bakın salla fiili var Arapçada namaz kılmak için kullanılan. Salat da oradan geliyor. Yani sallu demiyor mesela. Namaz kılın demiyor. Akim-i salat namazı ikame edin diyor. Yani ikamet etmek ne demektir? Ben işte Üsküdar'da ikamet ediyorum dediğimde ne anlıyorsunuz? Ben Üsküdar'da yerleşmişim, buradayım. Beni arayan burada bulur demiş olur. İşte namazı sen kendi hayatına böyle yerleştir diyor. Akimis salah bu demek. Namazı hayatına yerleştir. Neden? İnne salate çünkü hakikaten namaz tenha anil fahşa. A". Fahşadan. Yani açık çirkinliklerden, edepsizlikten Fuhşiyattan, vel münker ve münkerden yani aklın ve şeriatın beğenmeyeceği uygunsuzluklardan, masiyetten nehyeder. İnsanı alıkoyar. Yani çirkin davranamazsın namaz kıldığın sürece ve münker olan yani aklın ve dinin hoş görmediği her türlü çirkin davranıştan, ufak büyük çirkin davranıştan uzaklaşırsın. Namaz seni bunlardan uzaklaştırır şimdi neden bazılarını uzaklaştırmıyor konuşacağız bir kere namaz içinde bunlar yapılmaz yani günde 5 kere kılacaksın bu namazı en az en az çünkü nafileler var ee, namaz içinde bunlar yapılmaz bundan başka namaz hakikati yani ne olduğu bilinerek kılınan sahih namaz yani sen şu anda ne yapıyorsun kardeşim namaz kılan o anda ne yapıyor bunu bilerek Allah'ın huzuruna durmuşsun. Hele bazı namazlarda bile hijab, arada perde olmaksızın huzura kabul edilmişsin. Hatta isim vermeyeyim, kendisi gerçi bir gazete köşesinde yazdı bunu ama seneler seneler önce. Çok seviyorum o sözü, çok tekrar ederim. Bir bildiğimiz bir şahıs diyor ki bazen diyor böyle içimden ya şu namazı da kılmayayım yani. Hani geçiyor işte zaten bana Böyle geçer içimden. diyor. Sonra kendi kendime derim ki oğlum şu anda öyle bir erkek olduğunu anlamış oldunuz. Neyse başka kopya vermeyeyim. Oğlum şu anda o kadar berbat bir durumdasın ki huzura kabul edilmiyorsun. Yani namaz kılmamayı aklından geçirmek bu demektir arkadaşlar. Huzura alınmamak demektir. Namaza durabilmek Huzura kabul edilmiş olmak demektir. O yüzden hakikati ne olduğu bilinerek kılınan sahih namaz. Yani böyle çok saygı duyduğunuz, çok hürmet ettiğiniz, sizin için çok önemli olan, çok sevdiğiniz birisinin huzurundan çıkınca daha yani kapıdan çıkar çıkmaz. Mesela affedersiniz burnunuzu karıştırabilir misiniz? Affedersiniz gaz çıkarabilir misiniz? Yani hani en Doğal yani çirkin ama hani günah olmayan diyelim işleri bile yapamayız yani böyle bir şeyi çöker üzerimize bir efendilik çünkü yüz yüze bir bulunmak bile arkadaşlar bir sirayet doğurur yani bir şey söylemeseler bile bize bir mecliste bulunmamız o meclisteki hal ve tavrın üzerimize silmesine sebep olur. Onun için bir yerde bulunmaya devam etmek terbiye edicidir. İyilerle görüşmeye devam etmek terbiye edicidir. Efendim Allah'ın huzuruna çıkıyorsun yani. Ne olduğu bilinerek kılınan sahih namaz, namaz haricinde de çirkinlikten, uygunsuzluktan nehyeder. Nehi intihai istilzam etmese bile her halde iktiza eder. Yani intihai e, istilzam e, etmese bile her halde iktiza eder ne demek? Yani buradaki innes tenha ani'l fuhşai vel münker buyurdu ya Rabbimiz. Namaz insanı kötülüklerden, çirkinliklerden neh eder dedi ya. Gerçekten namaz kıldığında kötülük yapamaz hale geliyorsun. Seni kilitliyor böyle namaz. Öyle olmasa da bunu gerektirir. Öyle olmanı gerektirir. Namazın doğal sonucu kötülüklerden kötülükleri yapamaz hale gelmen değildir ama bunu iktiza eder. Sahihan namaza devam edildikçe salah artar. Bu bakımdan arkadaşlar namazın bazılarımız bu günümüzde özellikle daha ziyade böyle işte şey zahir önemli değil batın önemli bir akım var çok da nefsin de çok hoşuna gidiyor yani kurallar önemli değil işte iç dünyanız önemli halbuki sizin iç dünyanız bakın ben az buçuk biraz okuduğum kadarıyla psikolojide bize aynı şeyi söylüyor insanın doğasını anlatan insan beynini anlatan insan doğasını anlatan bilimler, araştırmalar da bize aynı şeyi söylüyor insanın içiyle dışı arasında etkileşim vardır arkadaşlar sağlıklı bir insanda iç ve dış etkileşim halindedir sizin içinizle dışınız arasında hatlar kesikse yani dışarıdan la la içim benim şeyle işte Allah'la falan veya içimde ah sen benim içimi bilsen falan bu çok sağlıksız bir yapıyı haber vermektedir bu cümle mesela Allah Teala'nın Rahman ve Rahim isimlerini anlatırken Esma-i Hüsna müellifleri merhamet sadece acımak değildir derler merhamet acımanın gereğini yerine getirmektir yani kalbinden acıyorsun işte yaralı kedi görmüşsün, acıyorsun ama basıp kaza gidiyorsun yani hiç durmuyorsun bile. Bu merhamet değildir. Hatta bir süre sonra o merhameti de duymaz hale gelirsin. Gereğini yapmadıkça. İlk başta duyduğunda o merhameti gereğini yapmadıkça bir süre sonra o kadar etkilenmemeye de başlarsın. Dolayısıyla... Efendim sahihan namaza devam etmek yani abdestinin şartlarına, zahiri şartlarına, istikbali kıblesine, işte tesettürüne, adabına, erkanına. İşte diyor ki mesela giyinmesem de olmaz mı? Pijamayla da kılsam olmaz mı? Yani olur benim de kıldığım oluyor. Şimdi bu kadar insana ilan etmiş oluyorum ama arkadaşlar komşunun huzuruna bile çıkmıyorsun o kıyafetle. Yani komşu kapıyı çalsa sen diyelim evde pijamaylasın üstüne bir şey alıyorsun bir abaye bir sabahlık bir şey alıyorsun yani normali budur yatak kıyafeti olduğu için nasıl oluyor da hani bu soruyu sorarken bile cevabı içinde belli aslında e, hatta ben şöyle diyorum mesela bu soruyu sormanız sizin onun uygunsuzluğunu fark ettiğinizi gösterir çünkü mesela şunu soruyor musunuz işte abayemle tertemiz böyle eşarbım tertemiz bu şekilde namaz kılsam olur mu bunu soruyor musunuz? Ya da işte şöyle bir dış kıyafetin var, çok temiz, düzgün, işte bununla kılsam namazı olur mu? Bunu soruyor musunuz? Sormuyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz olur. Ötekinde de hani evhamlı değilseniz eğer, efendim ötekinde belli ki sizi rahatsız eden bir şey var. E, sahihan namaza devam edildikçe salah artar. Yani kişinin o yanlışlıklardan, fahşa ve münkerden uzaklığı artar düzgünlüğü düzgün olması salih bir gidişatının olması artar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden mervidir ki kim bir namaz kılar da o kendisini fahşa ve münkerden nehyetmezse yani namaz kılıyor ama hiçbir kötülükten uzaklaşma yok o namazla Allah'tan uzaklaşmaktan başka bir şey artırmış olmaz buyurmuştur onun için İbni Mesud Hazretleri demiştir ki Namazına itaat etmeyen yani namazına dikkat edip böyle özenle ve namazın gerektirdiği ahlaka ben namaz kılan biriyim. Nasıl böyle iftira ederim? Nasıl böyle bir söze karışırım? Biraz sonra Allah'ın huzuruna duracağım. Veya işte ya arkadaşlar ben böyle bir şey söyleyemem şimdi seccadeden kalktım ya dememiz gerekir yani. Efendim bunu yapmıyorsa namazına itaat etmeyen Allah Teala'dan uzaklığı artırmaktan başka bir şey yapmaz. Bunun sebebi çünkü namaza itaat onun hududuna riayet ederek hakkıyla kılmaktır. Yani kurallarına, sınırlarına riayet ederek hakkıyla kılmaktır. Onun hududunda ise fahşa ve münkerden nehi vardır. Namazın şeyidir yani mükemmim cüzleridir. Onu tamamlayan, kemale erdiren, amacına ulaştıran Namazı amacına ulaştıran tamamlayıcı parçalarıdır güzel ahlak. Binaenaleyh namaza itaat onu hakkıyla kılıp nehyini tutmakla olur. <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar kıldıkları namazdan gafildirler buyrulduğu üzere namaz kılıyor görünüp de namazın ne demek olduğundan gafil olanların vay hallerini. Onun içindir ki arkadaşlar Müminun suresinin başında kad eflahul mukminun allazihum fi salatihim khashiun. Namazlarında huşuya eren namazlarında huşuya eren müminler felah buldu. Kurtuluş erdi. Huşu ney? Saygıyla boyun eğmek demek. O boyun eğiş yani e karşımızda kim var hani valinin huzuruna mı çıkıyoruz arkadaşlar valiye görünüşte saygılı davranırsın çıkınca da işte söylenirsin sen yani Allah'ın huzurunda saygıyla boyun eğip çıkınca biraz sonra onun yasakladığı şeyleri nasıl yapacaksın gerçek bir saygıysa o namazdaki huşu e, zira sureyi i tahada ve eqimus salateli zikri beni anmak için namaz Beni anmak için namaz kıl. Şimdi bazıları da bu ifadeyi alıyor. İşte Allah beni anmak için namaz kıl buyurdu. Ben zaten Allah'ı hiç unutmuyorum. O yüzden ben kılmasam da olur gibi böyle saçma sapan akla ziyan e, kitaba aykırı, sünnete aykırı sonuçlar çıkarıyorlar. Yorumlar üretiyorlar. Yani insan aklı arkadaşlar minareyi çalan kılıfını hazırlar boşuna söylenmemiş. Gerçekten insan aklı yaptığı her şeye bir açıklama getirebilir. Ben dünyanın en meşhur bir seri katilinin hayatını izledim. Bir belgesel çekmişler. E, tespit edilmiş 50 civarında cinayeti var. Kim bilir tespit edilememiş. Belki de yüzlerce kişiyi öldürdü. Şimdi ismini anlayayım burada. Arkadaşlar gerekçesileri var biliyor musunuz? Ve çok üniversite mezunu biri. Yani çok eskiden olmuş da. efendim Üniversite mezunu biri son derece akıllı, son derece iyi eğitimli. Bazı siyasi Amerika'da bazı siyasi partilerin seçim kampanyalarında çalışmış yani çok psikoloji okumuş biri ve seri katil yani kendisine hiçbir zarar vermemiş insanları öldürüyor rastgele ve onlarcasını ve çok vahşi bir şekilde ve açıklaması var gerekçesi var yani insan yaptığı her şeye gerekçe üretebilir. Acizane kanaatini ben bunu şöyle formülleştirdim arkadaşlar. Akıl imanın kontrolünden çıkınca nefsin emrine girer. Dolayısıyla akıl bir alettir yani. Ya imana hizmet eder ya nefse hizmet eder. Dürtülere hizmet eder. İçgüdülere hizmet eder. Hazlara hizmet eder. Narsizme hizmet eder. Kendini her şeye hakkın var olarak görürsün. Her şeye hakkın var senin sen her şeyi hak ediyorsun böyle görebilirsin Onlar yani böyle düşünen narsistler hepsi gerizekalı mı sizce dolayısıyla böyle bu tip hani sapkın yorumları bir tarafa bırakalım beni anmak için namaz kıl ne demek mesela ben bunu şöyle anlıyorum sen beni anlat mı istiyorsun tamam işte ben sana yolunu söylüyorum namaz kılacaksın öyle kafana göre ben yoga yaparak anıyorum ben işte bilmem müzik dinleyerek anıyorum ben işte yardım ederek anıyorum ben çok güler yüzlü davranarak anıyorum Allah'ı demeyeceksin sen seçemezsin beni nasıl anacağını çünkü ben seninle aynı ontolojik düzlemde değilim ki bana nasıl yaklaşacağını beni nasıl memnun edeceğini sen nasıl bilebilirsin kendi kendine diyor ve bana diyor ki beni anmak mı istiyorsun namaz kılacaksın قد افلح şey affedersiniz ve aklını salat ile ben böyle anlıyorum. Böyle buyrulduğu veç ile namazın hikmeti gayesi hikmeti gayesi Allah'ın zikridir. Yani Allah'ı anmak ve bu sayede fezkuruni ezkurkum bu da Bakara suresinde beni anın ki ben de sizi anayım. Müeddasınca Allah'ın anmasına ermektir. Allah'ın da seni anması için sen önce Allah'ı anacaksın. Peki Allah'ı nasıl anacağım? Onu da söylüyor, namaz kılarak anacaksın. Bu suretle namaz bir miraçtır. Bizi Allah'ın meclisine yükseltir arkadaşlar. Namaz sayesinde Allah'ın yani melekut aleminin meclisinde ismimiz anılır. Bunu bilenler, اَلَّذ۪ينَ يَوْنُونَ ne مُلٰهُوا رَبِّهِ Onlar Rablerine kavuşacaklarını bildiler, tahmin ettiler, anladılar ayeti i kendilerini her dem Rablerinin huzurunda mülakat halinde mülaku Rabbim, mülakat halinde bulunuyorlar gibi zevk içinde bir niyet ve ihlas ile kılarlar. Ve ekber ve her halükarda Allah'ın zikri yani iki nokta üst üste namaz en büyük iştir. Ve lezikullahi ekber bak ekmis salat beni anmak için namaz kıl ve Allah'ın anılması en büyük iştir. Veredikullahi ekber. Yani asıl külhü hakikati Allahu u Zülcelal'i anmak ve onun Celal-ü Kibriyası huzurunda kulun tahavvulat ve tatavvuratıyla aczü ihtiyacını arz etmek demek olan namaz. Yani bütün halden hale giriyoruz... Efendim, e, çeşitli tavırlara giriyoruz. E, kaptan kaba dökülüyoruz hayat içinde. Her gün her an başımıza yeni bir şey geliyor. Duygularımız değişiyor, düşüncelerimiz değişiyor, yaşadıklarımız değişiyor. Bütün bu değişimler içerisinde namazın bir eksen olarak bizi daima bütün o değişen hallerimizle her defasında Allah'ın huzuruna çıkararak asıl bağlantı noktamızdan bizi koparmadığını anlatıyor. Yani e, eksenimiz kaymamış oluyor namaza devam ettiğimiz sürece haddi zatında en büyük amel veya fahşar ve münkerden nehi için en büyük amildir şimdi burada ben söyleyeceğimi söyleyeyim e, acizane kanaatim arkadaşlar namazın herkese faydası vardır herkese efendimizin bir başka hadisi var böyle işte yeri gagalayarak bile olsa kılınan namaz minimumda olsa bir fayda hasıl eder Peki ama işte şu adama olmamış diyorsunuz. Ben de ona cevap olarak diyorum ki peki siz onun namazsız halini düşünebiliyor musunuz? Yani biliyorsunuz daha önce de yüzlerce kere söyledim. Ben insanları arkadaşlar bir sayı doğrusu üzerinde düşünüyorum. Bir sayı doğrusunu düşünün. İşte eksi sonsuz var, artı sonsuz var. Hepimiz bu doğru üzerinde bir yerlerde dünyaya geliyoruz. Yaşadığımız şartlar, kader filan. Mesela adam eksi 30'da dünyaya gelmiş. Çok olumsuz şartlarda, eksi de dünyaya gelmiş. Ben de artı onda dünyaya gelmişim. Şimdi bu adam işte terk edilmiş, taciz görmüş, efendim ee, defalarca terk edilmiş, ihanete uğramış, çocukluğunda şefkat görmemiş, şu bu bu. Sonra yetişkin olmuş, işte bir şekilde dinle temasa geçmiş, işte namaza başlamış falan. Ama hala kimseye güvenmiyor, insanlara kazık atıyor, yalan söylüyor. En ufak bir şeyde hemen çark ediyor, sözünden dönüyor falan. Yani eksi onda. Tamam mı? Eksi den eksi ona gelmiş. Bunu bir kenara koyun. Bir de beni düşünün. Ben de mümin bir ailede tamam problemleri olan kendince işte iyi kötü şartları ama işte inanan, ...çocuklarını din eğitimi aldıran... ...işte kendine göre iyi bir çevre kurmaya çalışan... ...bir şartlarda İstanbul'da en azından değil mi? Yani büyük bir nimet. Dünyaya gelmişim... ...efendim artı onda... ...buna da işte 10 puan 15 puan neyse eklemişim... ...bana da bakıyorsunuz artı 25... ...diyorsunuz ki Fatma Bayram Hoca şahane... ...ama bu kim ya bu nasıl bir şey? Eksi onda... ...güya da 5 vakit namaz kılıyor. Aslında hangimiz daha ilerideyiz arkadaşlar... Ben mi o adam mı? O adam eksi 50'den eksi 10'a geldiyse 40 basamak ilerledi. Ben artı 10'dan artı 15'e geldiysem sadece 15 basamak ilerledi. Aslında o daha ileride Onun için namaz e, yani işte bir de Müslüman bir de kapalı bir de namaz kılıyor falan diyorsunuz ya bir de Kur'an okuyor falan diyorsunuz ya ben ona ona şöyle cevap veriyorum bir de Kur'an okumasaydı bir de namaz kılmasaydı, mesela bu kadar ihanete uğramış, bu kadar içi katılaşmış, bu kadar güvenini kaybetmiş dünyaya bir insan, bir de imansız olsaydı arkadaşlar, işte demin söylediğim şeyler çıkıyor. Seri katiller falan çıkıyor oradan. Anlatabiliyor muyum? Onun için namaz fayda etmez, işte örtü fayda etmiyor falan demeyelim bana sorarsanız. Hele hele Allah'ın emirleri, bunun çünkü bir adım sonrası ne biliyor musunuz? Allah'ın emirleri işlevsiz demek. Yani bir fonksiyonu yok çünkü bak adamda faydası olmamış demiş oluyorsunuz. Evet yahut Allah Teala'nın sizi anması sizin onu anmanızdan daha büyüktür. Veledikullahi Ekber böyle de yorumlanabilir. Kul Allah Teala'yı celal ve cemaliyle yad ettiği zaman onun huzur-i kibriyasında fahşa ve mümkerden kaçınarak edeb-i ihlas ile yükseleceği gibi Allah Teala'nın onu yad etmesini düşündüğü zaman, yani düşünsenize benden bahsediyor. Allah Teala benden bahsediyor. Böyle rivayetler var bazı sahabelere işte Cebrail diyor ki ya Resulallah Cenab-ı Hak işte falana selam gönderdi. O da diyor ki sana Allah Teala selam ve benim adımı mı andı diyor. Yani çok müthiş bir şey bu arkadaşlar. Allah Teala'nın onu yad etmesini düşündüğü zaman indi ilahide Allah katında zerre kadar seyyiat ile anılmayı arzu eder misin? Yani sen namazı kıldın bitirdin şimdi kalktın mesela ben burada şu anda bu işi yapıyorum. Diyelim ki Allah korusun yalan yanlış böyle bir şeyler ekliyorum anlatıyorum kendimce uyduruyorum falan. Tam Allah Teala benden bahsediyor mesela ve ben böyle bir şey yapıyorum. Veya benim işte benden bahsedeceği zaman yaptıklarımı söylüyor. Böyle nasıl bahsedilmek istersin Allah katında? Seyyiat ile anılmayı kimse arzu etmeyeceğinden her dem rızaya yükselmek için hisse hasenat ile meşbu olur. Hep böyle iyilik yapma duygularıyla tıka basa iç dünyası dolu olur. Çünkü Allah katında iyilerden anılmak ister. Ve şüphe yok ki bu his yani iyilik yapma arzusu, iyilerden olma, Allah katında iyilerle anılma, arzusu bu his evvelkinden daha büyük bir amili salah olur. Yani daha büyük bir e, salih amel işleme konusunda onu motive eder. Düşünmeli ki Allah Kur'an'ında Firavun gibileri nasıl anıyor? Peygamberleri ve müminleri nasıl anıyor? Vallahu ya'lemu ma tasnaun. Ayetin bitişine bakın. Allah sizin sununuzu sonu Sanayi buradan geliyor arkadaşlar. Ne ürettiğinizi, ortaya ne koyduğunuzu, defteri nasıl doldurduğunuzu Allah biliyor. Hem Allah ne işlerseniz bilir, ona göre anar ve ona göre ceza verir diyor. Böylece bu bölümü bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Ankebut suresinde 69. ayet, son ayet. Onu da mealen size anlatmama izin verin. Mealini sadece çünkü benim ilk gençlik yıllarımdan itibaren kendime virt edindiğim bir ayet kelimedir burası. Son ayet, Ankebut suresinin son ayeti. Çok böyle e, hayatta bir insanı arkadaşlar çeşit çeşit sınavlardan geçiriyor, kapılardan geçiriyor, kaptan kaba koyuyor. E, hele de bir Ademoğlu değil de bir Havva kızıysanız bu sınavlar e, çeşit çeşit olabiliyor, e, ek, ekstraları olabiliyor. Yani erkeklerin de kendine göre tabii büyük sınavları var. Efendim, ben bu ayet-i kerimeye çok sığınmışımdır. Evet. Bir yerden duyduğum için değil, kendim buldum. Yani Kur'an-ı Kerime okurken baktım bu ayet bana müthiş bir ferahlık verdi ve bu ayeti çok okumam gerektiğini düşündüm. Diyor ki e Rabbimiz velledîne cahedû fînâ nehum diyennehum subulena çok etkilenirim ben bu ayetten. Bizim yolumuzda gayret edenleri biz yollarımıza eriştiririz diyor. Elmalı nasıl meal vermiş? Bizim uğrumuzda mücahede edenlere gelince elbette biz onlara yollarımızı gösteririz. Yani fina bizim uğrumuzda yani sırf Allah için. Eğer sırf Allah için Allah uğrunda yaşarsan, gayret edersen, cihad edersen لَنَهْدِيَنْ لَهُمْ سُبُلَنَا Mutlaka biz onları, o kişileri yollarımıza eriştiririz. Yolumuza demiyor bakın arkadaşlar, yollarımıza diyor. Yani Allah'a giden yol bir tane değildir, bu yüzden birbirinize de ziyet etmeyin. Kimi sanatla ulaşır, kimi ilimle, kimi fakir fukarayla ilgilenerek, kimi ibadetle, zikirle, Kimisi kendi nefsiyle mücadele ederek, kimisi etrafına yardımcı olarak, çeşit çeşit yani insanlar sayısıncadır. Allah'a giden yollar sayısı. Ve burada da çoğul gelmiştir. Bu çoğul olması bana tek kapının önünde inat edip beklememeyi de ilham etmiştir. Yani Allah'a giden yol bir tane değil ki niye burada ısrar ediyorsun? İşte bu olmuyor, olmayacak. Yani anlaşıldı Tabii ne zaman karar veriyorsun anlaşıldığına herkes kendi gücüyle ona gayret ediyorsun olmuyor yani. orayı Kimimizin mesela zekası el vermez. Kimimizin sosyal şartları el vermez. Kimimiz zamanı kaçırmıştır. Yani kaçırdığınız şeyi şimdi ben yani diyelim ki işte ben 3 tane yabancı dili akıcı bir şekilde konuşuyor olsaydım elbette bambaşka mecralarda başka işler de yapardım. Ama artık bundan geçti yani şu anda onu fark etmiş olmamın şu anda yapabileceğim bir şey yok onunla ilgili öyle düşünüyorum kendi şartlarımda dolayısıyla bu ve benzeri yani ama Allah'ın yolu bir tek o değil ki işte bir tek akademik kariyer bir tek yazı yazmak bir tek vaaz vermek işte bir tek ibadet çok nafile ibadet değil ki yani birçok yolları var Cenab-ı Hak'ın ve kim samimi bir şekilde Allah yolunda ceht ederse, Allah onu yollarına eriştireceğini söylüyor. Ve innallâhe leme'al muhsinin Allah muhsinlerle yani işini güzel yapanlarla, işini güzel yapanlarla beraberdir diyor. Bu ayet-i kerimeye ben çok ihtica etmişimdir. Size de bir kardeşiniz olarak tavsiye etmiş olayım. Arkadaşlar biz bu sezonki çalışmalarımızı burada tamamlamış oluyoruz. Ben e, Eylül gibi inşallah Allah nasip ederse e, tekrar duyururum. E, arzu edenler tekrar katılırlar. Şu anda bir yaz molası veriyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hak korktuklarınızdan emin, umduklarınıza nail etsin. Efendim e, içinize şevk versin. İbadetin zevkini, namazın zevkini tadanlardan ve namazı haz alarak kılanlardan eylesin cümlemizi. Allah'a emanet olunuz, hayırlı akşamlar.